Pazarlar, değerli izleyenler Umarım Güzel bir güne başlıyorsunuz Bizimle birlikte İnsan insana programına hoş geldiniz Bugünkü konumuzu Nasıl belirledik Size onu anlatayım Hatırlıyorsun Pulağcığım Seninle konuşuyorduk evet. Bir arkadaşın <gülüyor> nişanlık dönemi eriyor Aynen. Bir sona eriyor ve Evliliği başlıyor ve Sen dedin ki Of zor bir dönem bitirdiler dedin. Evet hocam. Ben de dedim ki niye? Niye öyle dedim Polat? Ee, zor bir döneme son verdiler çok şükür. Kazasız belasız <gülüyor> atlattılar dedin. Ve tabii hocam dedin. Hocam şimdi ben... E, çevremde harika nişanlılık geçirdim diyen hiç kimse duymadım hocam. Öyle mi? Yani... E, Tabii konuyu böyle düşündüğümüz zaman bölümün de adını söyleyelim. Bugün aslında biraz nişanlık evresi üstünde konuşuyor olacağız. Hı hı. Bundan bahsetmekle ilgili siz bir yazı yazdınız ve insanların yorumlarını alalım istedik. Oradan da hiç kimse ya hocam ne diyorsunuz biz nefis bir nişanlık geçirdik. Derdüstü muradüstü birkaç ay geçti ah hep öyle kalaydık falan diyen hiç kimse de geriye dönmedi hocam. Bunu televizyon programında konu yapalım mı, önemli mi dediğimizde... Ve bayağı geriye dönen oldu evet, değil mi? Evet, bir sürü yazan oldu hocam. Çok ve ilgi çekti. Çok bu. ilgi çekti. Evet. Yazanların hemen hemen hepsi çok net bir şekilde diyor ki, çok sıkıntı yaşadım, çok sıkıntı yaşıyorum, yaşayanları görüyorum. ama mutlaka bununla ilgili konuşun diyorlar. Şimdi çok önemli bir müessesenin giriş aşamasında bu kadar problemli bir dönem varsa ve şunu da söylemek lazım herhalde. Yazanların bazılarının nişanlılığının üstünden 10 seneler geçmiş hocam. <gülüyor> o 10 senelere rağmen o dönemde yaşadıkları sıkıntıların hepsini hatırlıyorlar ve hatta bazılarını hafiften kimle anıyorlar? Yani o gün bana böyle yapılmıştı, çok kırıldım, <gülüyor> çok üzüldüm, hala da içimden çıkmadı, bizim evliliğimizin içinde bir problem olarak bugüne geldi diyorlar. Bu yüzden bu konu önemli bir konu diye düşünüyoruz hocam. <gülüyor> Yani evet. onu da konuşalım istiyoruz ama konuşmadan önce de yani biz sokağa da çıkıp soruyoruz size ne sormak istiyor insanlar neleri merak ediyorlar bu dönemle ilgili diye arkadaşlarımız onu da hazırladılar hocam izleyelim arkasından da devam edip konuşalım istiyorum. Tamam. Ne Merhabalar Doğan Bey size bir sorum olacak nişanlılık dönemi neden sıkıntılı geçer? Merhaba Doğan Bey nişanlıktan korkmalı mıyız? Cevaplarsanız seviniriz. Merhaba hocam. Bir sorum olacak. Nişanlılık döneminde gençlere tavsiyeniz nelerdir? Gençlere evlilik konusunda ne tavsiye edersiniz? Bu zamanda zor iş yani evlilik. Anne ve babalara, nişanlı gençlere evlilik konusunda tavsiyeleriniz nelerdir? Merhaba Doğan Bey. Ee, evliliğe hazırlanırken yaşadığımız sıkıntılar evliliğimize yansır mı? Çiftleri hiç nişanlanmasa daha mı iyi olur? Kendi isteklerimizi mi yoksa ailemizin isteklerini mi önemsemeliyiz? Evet gerçekten. Vallahi hocam bir sürü şey merak etmişler. Bazıları da benim sorularım. Yani evet. aklıma gelenleri soruyorlar. Evet. Ee, herkesin bir derdi var hocam bu konuyla ilgili. Bir kere niye oluyor bunu bir, biraz konuşmak istiyorum. Siz ne görüyorsunuz bununla Sana ilgili? Sana yazanlardan bazıları da paylaşmışlar diye. Bir şey evet ederim. hocam ya bir sürü şey paylaşmışlar. İsterseniz hani bir iki tane örnek vereyim. Mesela yani bir diyor, tane diyor ki evet. evime girecek bir tane eşyayı bile ben seçemedim demiş arkadaşlardan bir tanesi. <Gülüyor> Dokuz kişi diyor, ev alışverişine gidilir mi diyor. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hakikaten dokuz kişi gitmiş, yazmış böyle. Ben, müstakbeleşim, kayınvalidem, kayınvalidemin bilmem kimi, kocamın kız kardeşi falan filan. Böyle dokuz kişi gitmişler, mobilya seçecekler. <gülüyor> ee, tersi de geçerli zaten yani hani bu örnek için böylesi var ama. Kızcağız diyor ki bir tek çöpü bile istediğim gibi seçip alamadım evime diyor. Hı hı. Evet. Evet. Bir diğer şey de var ama bu alışverişlerle ilgili. Oğlan taraflarından da gelen itirazlardan biri şu. Ekonomik yönden canımı okudular diyor. Aha. Onu da isterim, bunu da isterim. Şu da olacak, bu da olacak dediler diyor. Evliliğimin ilk yılları diyor borç ödemekle geçti. Evet. Benim tanıdığım yakın bir arkadaşım benimle paylaşıyor ee, ve... bittim tükendim diyor. Yani ekonomik olarak tükendim diyor. Tabii hiç kimse kötü niyetli değil. Ya, tabii. Ama... öyle bir sistemin içerisinde çark dönüyor ki... herkes... yapması gerekeni yaparken... o iki kişinin iflahı kesiliyor. Evet. Bu sistemi anlamak lazım. Nedir bu sistem şeklinde? O da şu benim gördüğüm kadarıyla. Bizim kültür gençlerin kendi yaşamlarında kendileri olarak var olmalarına izin veren bir kültür değil. Hı hı. Kendi yaşamlarında kendileri olarak var olmasına izin veren bir kültür Anlıyorum. Bu ne demektir? Ait olma çok baskı. Ve böylelikle baba da kendi yaşamında baba olarak tam ...var olamıyor. Yani hmm. ne diyor? Ulan diyor, şunları şunları almazsak, istemezsek biz... Evet. ...el alem ne der? Tamam. Böyle bir el alem var. Herkesin Aha. sorumlu olduğu. <gülüyor> Ve bu el alem, ...hapishanedeki gardiyan gibi... ...sürekli gözetliyor. <gülüyor> Ondan dolayı koca... ...bir hapishane oluşmuş vaziyette. Aha. Ve herkes o gardiyana... ...hoş görünmek <gülüyor> üzere, el alem gardiyanına... ...yapılması gerekenleri... ...yapma için çabalayıp duruyor. Tamam. Güme giden ne? işte o kimsenin umurunda değil. İncinmeler, ...uzaklaşmalar... ...içine kapanmalar... ...bunu göremiyoruz. Çünkü bu el alemin umurunda değil. Evet. El alemin umurunda olmadığı için... ...el alem için... ...evlendirilen... <Gülüyor> el alem için yapılan bütün tedbirler, alışverişler, şunlar bunlar falan filan yerli yerinde oluyor. Müthiş güzel bir kalıp el alemin gözünde ama içinde can yok, gönül yok. incinmiş gönüller. O bakımdan önce bunun bir farkına varmak lazım yani. O bakımdan beni dinleyen Analar, babalar... ...beni dinleyen üniversiteli gençler... Hı -hı. ...beni dinleyen şöyle etme durumunda olanlar... ...şunu sorması lazım. Ben kendi yaşamımda kendim olarak var olabilecek güce... ...sahip olma durumuna geldim mi? Hı -hı. Ana baba, ya benim çocuğum kendi yaşamında kendisi olarak var olabilecek güce... ...getirme konusunda yardım ettim mi? Hocam peki... Yani bu ana babalarında bir takım tecrübeleri var. Bunları aktarmayacaklar mı? Şu söylediğim kavram, Polat çok yeni. Ne diyor bu adam ya? Hı hı. Kendi yaşamında kendin hı hı. olarak var ol. Ne demek abi bu ya? <gülüyor> Nereden çıkarıyorsun bu icadı ya? <gülüyor> yani asi çocuklar mı yetiştirelim şimdi Hiç kimseye haberesi olmadan, şunu yapalım, bunu yapalım şeklinde anlama durumu var. Aha. Polat, başka bir programda da söylemiştim. Benim kültürümde 1972'ye kadar iletişim kelimesi yoktu. Yok, doğru. Neden yoktu? Çünkü birey önemli değildi. Hı hı. Çünkü birey önemli olmaya başladığı zaman ancak... ...konuşmak, iletişim hı hı. kurmak önemli olur. Onun için yeni bir icat çıkarıyoruz şimdi bu kültürde. Diyoruz ki birey olmak önemli... Evet. Bu bireyin hayatı Hı -hı. aile çevresinde, Hı -hı. Efendim, iş çevresinde, okul çevresinde, Hı -hı. toplum çevresinde oluyor ama bir birey olarak bu senin hayatın, senin yolculuğun Hı -hı. diyoruz. Ondan dolayı ana babanın şunun farkına varması lazım. Benim de içinde bir boşluk vardı. Benim de içinde bir öfke vardı. Benim de içinde bir hüzün vardı. Demek ki bundanmış. Hı -hı. Ve çocuğun bunu yaşamazsın. <Gülüyor> i̇stemiyorum bu şekilde o gönlün yalnız kalmasını <Gülüyor> diyebilmesi lazım. Bu gençlere destek vermemiz lazım hakikaten. Aynı yerde ben şeyi soruyorum işte hocam. Yani bu ana babanın da şimdi ana baba olarak verebileceği bir takım şeyler var. Bunu paylaşmayacak mı? Yani evet gençler kendi hayatlarında kendileri olarak var olsunlar. Yani onlar bir gelecek tasarlasınlar ve o tasarladıkları geleceğin içerisinde de ya müsaade edin de evimizin eşyasını biz seçelim eyvallah tamam seçsinler. Ana baba sizi dinledi dedi ki ya hoca doğru söylüyor buraya da böyle 8-9 kişi gidilmez. Ayrıca ben kullanmayacağım o eşyayı. Ama bu ana babanın da atıyorum işte 50 yaşındaysa 50 senedir biriktirdiği bir deneyim var. Yani bir evde nasıl bir eşya olursa rahat edilir işte... Ee, nasıl bir koltuk daha iyi olur? Yarın öbür gün birileri gelecek mi gelmeyecek mi? Birini ağırlayacaklar mı ağırlamayacaklar mı? Yani onların da hayatta süzdükleri bir bilgi var. Paylaşmayacaklar mı bunu hocam? Şimdi evet onlar kendi yaşantılarında var olsunlar. E peki ben olmayacak mıyım yani ana baba olarak? Şimdi birçok kişi dinliyor ki ha dediğine <gülüyor> sağlık Polat diyor. Ha. Şu hocaya biraz şey ne oluyor diyor. Biz neyiz yani? Haklısın. Şunun farkına varmaları lazım. ...biz bunu hakikaten o çocuklar için mi istiyoruz... ...yoksa hmm. oraya gelen misafirler için mi istiyoruz? Ha, tamam. Bir bunu farkına varmak lazım. Gerçekten bu çocuklar için istiyorsak... Evet. ...o zaman sohbet içine girersin. Mesat etmezsin, söylemezsin dersin ki... ...ya çocuklar ben 55 yaşındayım, 60 yaşındayım... Ha. ...bazı şeylerin farkındayım... ...şu bildiklerimi bir anlatayım... ...sonra siz seçimleri siz diyorsun, yapın. Tamam. Bu çok önemli. Sussun, karışmasın demiyorum. Hocam bu bu önemli. Karışmasın demiyorsunuz, değil mi? Yani onun da kendi hayatında var olması önemli. Bir ana baba olarak, bir büyükleri olarak. Evet. Ama kim için istediğini farkında evet. olacak. Ama ana baba vicdanına bir sorsun. Hakikaten Heh. bu çocukların mutluluğu mu önemli olan yoksa komşuların ne dediğini meselesi Süper. var. Bir şeyin daha farkına varmaları lazım. İki gönül birbirini severse. ...samanlık seyran olur diyorsun. Bunu da bilsinler. Bu çok, çok önemli. önemli. Onun için kız samanlığı seyretiyor. Oğlan da diyor ki tamam benim de hoşuma gitti. Tamam. Ya çocuklar elalim el ne el der el el buna? <gülüyor> Farkında Demiyorlar. mısınız? Sohbetini korabilirsin. Baba farkındayız ama biz böyle istiyoruz. İşte diyor Onlar benim... Gelecek Türkiye'nin kahramanları. Bravo. Öyle görüyorum. Bravo hocam. Kolay değil bu. Yok hiç kolay değil hocam. Müthiş şey. özgürlük, Hadi. cesaret ister. Kesinlikle. Bilinç ister. Tavır ister. Ve herkesle beraber bir yere gidip Vöv vöv diye bağırmak kolay. Ama tek başına bir tavır alıp Efendice uzun vadeli böyle bir gelecek için mücadele etmek tek başına daha büyük cesaret ister, bir de daha büyük ister Galiba şunu da söylüyorsunuz hocam, yani bugün bunu yapanın uzun vadede daha mutlu bir hayat yaşama ihtimali var. Evet bedeli var, yani bu belki birilerinin kırılması, birilerinin canını sıkması pahasına olacak. Çünkü e, sizi izlemeyen ana babalar da var hocam. Yani sizi izleyen ana babalar diyelim ki dedik ya Doğan Hoca doğru söylüyor, biz bizimkilerin hayatına karışmayalım. Diyelim ki ya yardıma ihtiyacınız varsa Bilmek evet. istiyorsanız ben buradayım Sohbet Bir tecrübem var Sohbet tamam. Ama onun dışında çocuklar Ben sizi desteklemeyi tercih ediyorum Dedi ana baba Ama bir grup ana baba da bu durumun hiç farkında değil Genç arkadaş da sizi dinlemiş hocam evet. Şimdi diyor ki Ben hayatımda özgür olmak evet. istiyorum Nasıl konuşacak hocam ne diyecek Yani Sadece bu işin ana baba tarafı yok Bir grup insan da buradan gidecek Diyecek ki bir dakika ya biz bir sorun yaşıyoruz hı hı. Bunu nasıl söyleyecek hocam bu hakikaten e, benim gençlerimin sık sık karşısına çıkacak olan her ortamda olan bir durum. O zaman okul müdürüyle karşılaşacak. Bir sürü yerde, kesin bir yerde karşısına çıkacak. Onun için bunu baba artık eski zaman geçtisin, bilmiyorsun artık. Anne baba <gülüyor> siz de devrimiz geçti. Bırakın şimdi falan böyle lafları falan şeklinde hani ben bilinci tabirinde çıkmak tamam. yerine Veyahut da ne yapayım ya annem babam gücenmesinler artık kader böyleymiş ne yapalım, sesimizi çıkarmayacağız. Böyle devam edip gidecek, Allah belasını versin, keşke başka anne babam olsaydı, başka memlekette doysaydım bilmem. <gülüyor> o da sen bilinci, biz bilincinden. Yani... Sürekli bir empatiyle, benim babam neden böyle söylüyor? <gülüyor> hangi koşullarla gelişti, hangi gözle görüyor? Ben nasıl <gülüyor> bir ilişki içerisinde... Kendi mesajlarımı anlamlı hale getirebilirim. Belki e, yazarından bir kitap veririm. Belki bir konferansa beraber gideriz. Belki bir televizyon programı izletirim. Belki okuduğum bir kısmı... Baba ya şurada bir şiir var. Hı hı. Bir okuyalım beraber. Çok istiyorum. Anne ya şöyle bir şey var. Diyerek zaman içerisinde ve bir gün gökyüze bakarak... Ya baba benim gerçekten mutlu olmamı ister misin? Tabii isterim oğlum. Yani hakikaten gerçekten benim mutlu olmamı ister misin? Yani buna hayır diyecek baba Yok, çok az. Yok ben hiç sanmıyorum. Ve bir gün der ki baba ya. Benim gerçekten mutlu olmamı istiyorsan lütfen beni dinle. Bir şeyler söylemek istiyorum sana. Ve zaman içerisinde buna dayanacak baba kalbi, anne kalbi pek yoktur. Yoktur Mutlaka bir süreç gelişir. Ve... Bazen şu oluyor Polatçığım senin de biliyorsun ana baba geliyor diyor ki ya hocam diyor çocuklar bizim öğretmenimiz oldu ya. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Ya hocam neleri bilmiyormuşuz biz ya. Allah sizden razı olsun. Oh şimdi biz de derin bir nefes aldık. Aynen. Şeklinde. Aynen. Yani e, bu durumda şeyi de düşünüyorum ben hocam. Belki o ana baba artık öyle bir e, hapishanenin içindeki onun çıkması mümkün değil. Ama sırf senin için bir anlık izin alması mümkün olabilir. Yani ben evet. şeyi de düşünüyorum. Bazen çocuklar bu konuda çok ısrarcı olabiliyorlar. Ana babaları yönlendirme, değiştirme bir de buradan bakın konusunda. Ee, belki sadece o düğün için, sadece o evlilik için bile ya bir dakika çocuklara bu özgürlüğü vermek lazım diyebiliyorsa ben çok büyük bir iş başarılmış diye düşünüyorum o noktasında. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Kesinlikle ve ...emek verilirse... ...sevgiyle sohbet içinde kalınırsa... ...bu sonuç alınabilir. Alın. Bir şeye dikkatini çekmek istiyorum yalnız. Şimdi sanmayalım ki... ...bir... ...efendim genç hanımefendiyle... ...bir be beyefendi... ...böyle karşılaştığı zaman... E, ...bunların nişanlılık dönemine doğru... ...veya nişanlık döneminde... ...sadece sorunla... ...ana babalarından ve dışarıdan gelecektir. Tabii. E, şimdi... Düşünebiliyorum ben. Yani genellikle ne oluyor? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki psikolojide bu çekicilik özelliği önemli. Aha. Kız gözücüyle bir bakıyor, hı hı. diyor, hı. içinden bir şey. Oğlan bakıyor, wop veya falan. Ve birbirlerine bakışlarından anlıyorlar her ikisi evet. de birbirleri ilgileri var. Şu veya bu şekilde zaman gelişiyor. Konuşabiliyorlar. Bu konuşma. ...yavaş yavaş gülüşmelere, hı hı. paylaşmalara, çay içmeye, kahve içmeye ve el dokunması tutmaya gidiyor. Ondan sonra sarılmaya ve paylaşmaya doğru gitmeye başlıyor. Şimdi bu dönemde çok önemli bir şey yer almaya başlıyor Polat. Hı hı. Şimdi her erkeğin içinde hoşuna giren bir kadının kahramanı olmak ihtiyacı vardır. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyormuş gibi konuşma falan. <gülüyor> Hocam döktürüyorsunuz ya. <gülüyor> Kesinlikle. Ben bunu ne zaman fark ettim? Hakikaten. Ee, bir nişanlı kız, o benim kahramanım dedi nişanlısıyla ilgili olarak. Öğrencim, düşündüm. Lan, benim hayatımda o benim kahramanım diyen bir kadın olmadı o zamana <gülüyor> kadar. Dedim lan hayatımda büyük boşluk varmış farkında değildim. Böyle bom diye burada eden belli. Sonra bakmaya başladım. O hep orada. O bir ihtiyaç değil mi hocam? Kesinlikle. Ve çok temel bir ihtiyaç. Ve çoğu kere farkında olamıyorsun. Ama seni yönlendiriyor o. Peki kızın içinde bir ihtiyaç var mı? Neden? Hem de nasıl? Sen benim prensesimsin. Oo. Sen senin uğruna bu ölmeye hazır. Vay, vay, vay. Bunu hissettiği zaman bir kadın kadın olduğunu hissediyor O zaman şey çok daha anlamlı bir hale geliyor hocam Yaşanan sorunlar çok daha anlamlı bir hale geliyor Adam hiçbir şeye karar veremiyor Hiçbir şey kendisini yönetemiyor bu sürecin içerisinde Kahraman gibi hissetme ihtimali yok Kadının hiçbir etkisi yok Hiçbir özel yere konmuyor Prenses gibi hissetme ihtimali yok saçma sapan bir birliktelik başlangıcı oluyor bu o zaman. Evet. Ve o zaman incinmeler şurada Çok... oluyor. Çok. şöyle oluyor Polat. Bana diyor kız diyor ki bana bu diyor süreçte aa, babası öyle bir laf etti. İsterdim ki babasına dönsün. Baba lütfen desin. Beni korusun. Çok haklı. Korumadı. Ve sanki leş kargaları üzerime üşüştü ve ...çaresiz, korunmasız kaldım. Çok incindim." diyor. Ve ömür boyu içinde taşıyor bunu. Geçmez ki. Evet. Aynı şekilde... ...erkekle... E, ...dayısı bana bir laf etti diyor. O zaman isterdim ki kızı... Bir dakika dayı. O kimsen biliyor musun? O kim biliyor musun? Ben ömrümü ona... ...vakfedeceğim. Onunla beraber hayat yaşayacağım. Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Onu beklerdim diyor. Olmadı diyor söyleyemiyordu bu o kadar mahrem içten bir şey ki Tam da burada söyleyemez. işte ben şeyi sormak istiyorum hocam yani insanlar bu bir tanışma süreci yani öyle ya da böyle iki kişi bir tanışma yaşıyorsunuz belki öncesinde ama sonuçta oradaki tanışma ailelerin tanışmasından veya bir gencin diğer aileyle tanışması kadar zorlu bir tanışma değil hı hı. Bir de kafanıza yatmazsa olmazsa diyorsunuz ki kusura bakma yani biz bizim olmuyor bir dakika yani çok sinsi ...çok gizli... E, ...yönleri var. Yani onun için... E, ...o dediğine ne kadar katılırım bilmiyorum. Polat, düşün ki... olan diyelim ki... ...bizim Doğu Anadolu illerin... ...kültürü içinde hı hı. yetişmiş ve... ...nasıl ki oranın şivesiyle... ...bir Türkçe öğrenmiş. Evet. Yine o kültür içerisinde... ...bir kahraman erkek... ...nedir öğrenmiş vaziyette... Ha, ...sezgileriyle. Anladım. Kız da diyelim... E, Batı illerimizin prensesliğini öğrenmiş. prensesliğini öğrenmiş. Şimdi o olan kızın <gülüyor> kahramanı olmak için <gülüyor> ne yapıyor? Hemen ceketini giydiyor. Üşürsün diyor. diyor. Vallahi... Kıza hiç para ödetmiyor. Şak diye parasını ödüyor. Ondan sonra şöyle otur diyor. Ş şurasını ört diyor. Fala falan filan. Bunlar yaparken de böyle. Ay benim erkeğim bana sahip çıktı falan filan gibi bekliyor yani gözünde. Kız ise Delirir hocam. <gülüyor> Ve biliyorsunuz bana. Van'da doğmuş büyümüş. Tıp fakültesinden bir tıp öğrencisinin yazdığı mektup vardı. Hatırlıyorsun Hatırlıyorum herhalde. Hocam. Hatırlıyorum. Çocuk öf seviyor fakat. Oh. Kızla arasının uyuşmamasını anlayamamış vaziyette. Paramparça olmuş vaziyette. Okulu falan bırakıp bir yıl ayrılmış. Buhranlar geçirmiş. Yani o bakımdan kolay değil. Hiç kolay Bu değil. Bu ikisi evet. arasındaki o gizli Yok, şeyleri hiç, çözmek. Hiç, hiç kolay değil hocam. Bunu atlattılar diyelim. Bunu atlattıklarını varsayarak ben öbür evet. kısma geçiyorum zaten. Burası, buraya atlatmak hiç kolay değil hocam. Yani bunu bence... Türkiye'de her yıl yüz binlerce kız ve erkek yaşıyor. Yaşar hocam, yaşamaz mı? Yani ne kadar insan varsa o kadar farklı dünya var ve bunların uyumunu sağlamak çok da kolay değil. Evet. Şimdi varsayalım ki o kısmı atlattılar, iş aileler noktasına kadar geldi ve evet. bizim delikanlı içinde olabilir, kız içinde olabilir. Alışmadığı bir şeyle karşılaştı hocam. Yani baya bir tavır olabilir, bir söz olabilir, bir durum olabilir. Yutacak mı hocam bunu? Ne yapacak? Şimdi e... Yani tabi duruma göre değişir. Yani. <gülüyor> Şimdi ben klasik tabii... cevap Heh. Polat. Tabi yutacak. <gülüyor> onlar onların büyükleri. Heh. Hocam söyleyin. Onlar onların büyükleri. Evet. Gençler artık yerlerini bilmeli. Vallahi. Nedir bu zamana tavrı? Heh. Herkes kendi bildiğine göre gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ondan dolayı büyükler ...bu kadar yıllar yaşamışlar, öğrendikleri bir şeyler var, var. Hocam, gençlerin öğreneceği var, bir şeyler var, onlar yani? da çocuklarının iyiliğini isterler. Niye sözlerini tutmuyorlar? Heh. Tavrını bekleyen, izleyenlerimiz olabilir ama... ...bu bir bilim adamı olarak benim söyleyebileceğim bir şey değil. Hı -hı. Çünkü... ...bilim adamı olarak bildiğim şu var ki... ...insanın iki doğası var. Bir tanesi ait olmayı besleyen Hı -hı. doğası. Orada... Toplumsal yüz diyorum. Tamam. İhtiyacımız var. O analara, babalara ihtiyacımız Kesinlikle. var. <gülüyor> Öbürü de özümüz. Ona da can diyorum. <gülüyor> Ama canın da o hayatta olmaya ihtiyacı var. Bunun ikisinin dengesi. Ben yıllar önce televizyon programı yapardım Polat. Dinlenme, evet, hatırlar mısın? Hatırlarım hocam. Hepsini hatırlarım. Şimdi <gülüyor> bir kadın, bir erkek çıkarırdım sahneye. Evet. Derdim ki Ay kucaklayın bakayım birbirinizi. Heh. Seviyorsunuz evet. Şimdi derdim diş aldık bitti evleneceksiniz. Kıza derdim ki bak bu senin anan bir tane yastık verildi. Şey yastık hatırlıyorum Bu adam. senin baban. <gülüyor> bu da amcan bu da deden. Tutamaz hale gelirdi. Evet. ona derdim şimdi senin de şu yastıkların var. Şimdi kucaklayın bakayım araya yastıklar gibi ulaşamıyorlar birbirlerine. Aynen. Ulaşamıyorlar. Birbirlerine bakıyorlar böyle amara da bir sürü yastıklar var. Peki ne yapalım bu yastıkları diye sorardım. Ne yapalım bu yastıkları? Silif kitabı ile fıştırıp atalım mı? <gülüyor> Yok. Yok. Ne yapacağız? Onları öyle koyacağız ki Aha. sırtımızı dayayacağız. Anladım. Yaslanacağız. Biz yan yanayken, kucaklaşırken onlar da bizim yanımızda olacaklar, desteğimiz olacaklar. Hayatımızdan çıkmayacaklar. Bizim mutluluğumuzu paylaşacaklar. Bu daha önce sohbetle olur işte. Bu kısmı önemli geliyor hocam. Bu sohbet dediğiniz kısmı. Çünkü az önceki durumu düşünüyorum. Yani kız dayıya bir şey söylemezse. Adam bir şey söyledi ve kız biliyor ki ya da bilmiyor da olabilir, fark etmemiş olabilir. Adam alındı. Yani eşin olacak kişi, buradan sonra bir hayatı paylaşmayı düşündüğün kişi alındı. İçinde bir yere oturdu. Ne yapacak hocam? Evet. Söylemesi gerekir mi? Bu, bunu konuşmak gerekir mi? Yani böyle birikiyor. Ben yazılanları okuduğum zaman görüyorum evet. ki biri deseymiş ki orada. Ya dayım da seni üzdü be. Hakikaten farkındayım ben durumun. Deseymiş 10 sene sonra bunun sohbeti olmayacakmış. Ya da evet. gerginliği olmayacakmış. Evet. Ve 10 sene süren bir Tabii. kırgınlık Tabii. meselesi. İşte burada özgüven meselesi, kendini olduğun gibi kabul edip, olduğun gibi paylaşabilme meselesi önemli. Ve diyebilmesi, ya Ahmet, Abdullah, e, seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Çünkü hayatımdaki en önemli insan sensin, en önemli tanık sensin. Biliyorum hiçbir kötü niyeti yoktu, dayan böyle böyle söyledi ama ben kırıldım ya. Şu anda içinde hissettiğim kırgınlık onu bilmeni istiyorum. Şimdi burada yeniden dikkat edersen nasıl birbirine bağlı. Ben bilincindeki olan hakikaten ya nasıl söyler ya gitmeyelim bir daha. Konuşmayalım ya. İstemiyorum ya yok olsun böyle dayı ya diyebilir. Veya sen bilincindeki ya dayım ya ne yapayım yani şimdi bir işte unut ya falan filan hadisesi. ama biz bilincindeki hayatım ya ben daima tanırım. Söylediği şeyin arkasında bir niyet var ve bizim mutluluğumuzu istiyor ama bizden farklı düşünüyor. Zamanı gelince paylaşırım ve o şekilde paylaşırım ki o da bizim kim olduğumuz, nasıl olduğumuza bakar. Ama bana biraz fırsat ver, biraz zaman tanı. İşte burada sohbet başlar. Devam edelim. Evet. Hep dönüp dolaşıp bize geliyoruz. Aynen. Dönüp dolaşıp bize geliyoruz. O bakımdan bu model... Yani biz bilinç içinde, sohbet içinde olma, kendi yaşamında kendin olarak var olabilme, hakkını kendinde görme çok önemli. Ve mobilya alışında, ev er tutuşunda, esos, esos, esos. her bir uyuşmazlık içerisinde bu tavrı ele alıp, ...sevgileyecek bir duygusal olgunluğa doğru gitmekte... ...bilinçli olmak lazım. Yani öyle bir durum var ki enteresan. Gençlerimizden sanki şunu istiyorum, de yanıyor. Ananızdan babanızdan daha olgun olun. <gülüyor> Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar gibi böyle bir tavır oluyor hakikaten. Bu da içimi acıtıyor. Yani değişen Türkiye'de maalesef durum böyle oluyor. Ya az önce onu söylemeye çalıştım ben. Dedim ya hocam ya onlar bir hapishanenin içine girmişler ve belki çıkamıyorlar. Yani atıyorum 60-65 yaşında birisi gönül çok ister. Ya hakikaten ben bugüne kadar el için yaşamışım. Bunu değiştirmeliyim. Buradan başlamalıyım. Çocuğumla ilgili bu noktadan başlayayım desin. Ama diyemeyebilirdi de diye düşünüyorum hocam. Öyle bir an var ki adam ya bir dakika peki şimdi yerine ne koyacağım? El alemin dediği bir yere gelebilir. Evet, evet. Ve ister istemez o yüzden gençlerden istiyor konumunda kalıyoruz. Yani. Evet. Şunu görüyorum, <gülüyor> iyi niyetle biz birin içerisinde sohbet içinde olunursa her iki tarafta doğru olan noktada buluşabilir. Kesin. Yani evvelden bilmeye gerek yok. Aynen öyle. Ama temel koşu iki tane temel koşu var. Bir.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 Değerli izleyenler nişanlı konusu önemli bir konu. Dertliyiz, dertli ve inşallah bu konuda bir sohbetimiz oluyordur. Umarım bir farkındalık zenginleşmeyi oluyordur. Polat'cığım. Hocam ben o zaman şimdi bu ailelerle ilgili meselenin dışında da biraz şeyi sormak istiyorum. Gençlere ne öneriyorsunuz hocam? Yani bunların kendi aralarında konuşmaları, sohbet etmeleri gereken durumlar da var mı nişanlılık evresinde diye bir merakım da var. Yani çünkü evet aileler var ama orası onların da bir tanışma ve gelecekle ilgili plan yaptıkları bir dönem. Evet. Ee, ve iyi yapılmamış planlar da uzun vadede cidden can sıkıyor diye düşünüyorum. Evet. Ne önerirsiniz hocam? Polat, ıı, şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Kampüste yürüyorum. Bir kız geldi. Gözleri cıvıl cıvıl. Sen Türkiye'den misin? dedi. Uh -huh. İngilizce konuşuyor. Are you from Turkey? Yes dedim. Evet. İlk defa dedi, Türkiye'den birisini görüyorum. Dokunabilir miyim? Dedi. Uh -huh. Gözleri cıvıl cıvıl böyle. Uh -huh. Tatlı bir kız. Hoşuma gitti ki yeni gitmişim. Garibanlık hissediyorum. Yalnız hissediyorum. Yani dedim. Ulan Allah galibanı. <gülüyor> yani Geldi işte. <gülüyor> yes dedim. Dokunabilirsin. Dokundu. O kadar hoşuma gitti. Şimdi bir taraftan da esnaf tarafım var diyor. ki fırsatı kaçırma. Dön her tarafına dokunsun. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Ve a, döneceğim her tarafıma dokunsun diye. O sırada dönüverdi kız. İki tane delikanlı var konuşan. Birisini çağırdı. Hey George come here come here diyor. Onu çağırdı. Şaşırdım şimdi. Yüzüme baktı kız soruyu gördü. Onu ne diye çağırıyorsun. Ve bana izah etti. George dedi o da dedi Türkiye'de bilsin ilk defa görecek. O da dokunsun istiyorum dedi. Of. Ola öyle utandım. <gülüyor> Ve sonra düşündüm. Ulan bu ne biçim nişanlılık. Değil mi? Şimdi baktığım zaman şunu görüyorum. Yani şimdi değil. O zaman düşündüm düşündüm geldiğim şu. Yani besbellik ikisi de bir hapishanede değiller. Evet. Kendi olmaları... ...kendi enerjileri, dünyayı keşfetmeleri konusunda... ...bir duvar dikmemişler. Hı hı. Can yolculuğunu yapıyor. Ama o kadar önemliler ki birbirleriyle... ...bir şeyi keşfettikleri zaman... ...öbürüyle de paylaşmak istiyor. Polat, bir genç... ...gönlünü bir genç kıza kaptırdığı zaman... ...bir genç kız gönlünü bir... Hı hı. ...delikanlıya kaptırdığı zaman... ...iki şey aynı anda oluyor... ...hem karşıdakini keşfetmeye başlıyor... ...ama aynı zamanda... ...eh evet. zamanlı kendini keşfetmeye başlıyor. Vay. Bu ikinci söylediğimiz... ...baya önemli hocam ya. Çok önemli. Ve... ...bu kendini keşfetmenin... ...farkında olmak çok önemli. Bu kendini keşfetme süreci içerisinde... ...gelişmeye izin veriyor musun? Vermiyor musun? Böylelikle... ...birbirinizi gelişen iki insan olarak... Hı hı. ...sevmeye devam edecek misiniz? Yoksa... ...benim kalıplarım bu. Bu kalıplara uyarsan seni severim. Bu kalıplara hı hı. uymazsan seni sevmem mi diyeceksiniz? Birincisi... ...yani gelişmeye devam etmek... ...can cana yolculuk... ...işte gerçek sevgi bu. Öbürü ise... ...gerçek sevgi değil. Hı. O nedenle... ...her şeyden önce... ...gerçek sevgi var mı yok mu onu bulmak lazım. Gerçek sevgiyi bulduğun zaman, o zaman sohbet içerisinde kalmaya özen göstermek lazım. Kendinle sohbet içinde, karşındakiyle sohbet içinde, aileyle sohbet içinde kuşlarla, böceklerle, güneşle, bulutla sohbet içinde olabilmek. Bu, Yaşamak budur ya. Bu bitmeyen bir sohbet değil mi hocam? Evet. Yani bir kere sohbet ettim bitti diye bir şey yok. Kendimle sohbetim devam ediyor. Eşimle devam ediyor. Evrenle devam ediyor. Ve sanıyorum da bu, bu ciddi bir zenginlik hocam ya. Ve öyle bir zenginlik ki bu zenginlik olduğu zaman çevrendeki bazı ...maddi yoksullukların... ...sana vurucu bir etkisi olmaz. olmaz. Yani bu zenginlik olduğu zaman... ...hep bir şükür duygusu vardır Hı -hı. içinde. Dersin ki yaşamla dans ediyorum. Daha bu müthiş anlaşılmaz sürecin içerisinde yer alıyorum. Oh derin nefes alabiliyorum. Ve gözlerine baktığım zaman... ...hayatın paylaşıldığını hissettiğim bir yoldaşım var. Gönül yoldaşım var. Ve bunun ürünleri olacak. Müthiş bir şey. Ve bu yolculuk hakikaten bence yaşamda elde edilebilecek en büyük hediyelerden bir tanesi. O bakımdan nişanlılık gelişme için, kendini keşfetme için, yaşamı keşfetme için müthiş bir hediye. Tabi atlatamazsın bazen ama... Bu gerginlikler olduğunda, sıkıntılar olduğunda şöyle bir kararla karşı karşıyasın. Kendinden mi vazgeçeceksin? Yoksa karşıdakinden mi? Benim sürekli önerim şu, kendinden vazgeçme. Kendinle dostluğunu devam ettir. Gelişmeye devam et. Şuna inanıyorum. Yüce Mevlam biliyor ki sen de bil. Mutlaka senin gözüne bakacak ve ...sen benim kahramanımsın diyecek birisi çıkacak. veya da sen benim prensesimsin diyecek birisi çıkacak. Ve ömür boyu şu dans, şu yaşam müziğine şu dans beraber yapalım diyecek birisi çıkacak. Bunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Bir şey de söylersem terbiyesizim. <gülüyor> evet. Teşekkür ederim Polat. Değerli izleyenler, nişanlık dönemi önemli bir dönem. Önemli bir keşif dönemi... Sadece gençler için değil, aileler için, toplum için de öyle. Umarım bunun hakkını veririz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.